6. Bölüm 2. Kısım Bayan Prager'in yemekten önce üstündeki çamuru temizlemem için ısrar edip Emma'dan banyoyu hazırlamasını istedi. Sanırım Emma benimle konuşursa kendini daha iyi hisseder diye düşünmüştü. Oysa kız yüzüme bile bakmadı. Küveti soğuk suya doldurduktan sonra ellerini üstünde hızla dolaştırdı. Bir süre sonra sudan buhar yükseliyordu. Ne müthiş. Sesem de kız tek bir kelime bile etmeden banyodan çıktı. Küvetteki su adam akıllı kahverengiye dönünce çıkıp kurulandım. Kapının arkasında bir takım giysiler asılıydı. Son derece bol bir tüvit pantolon, uzun kollu bir gömlek ve boyu çok kısa olup nasıl ayarlayacağımı bilmediğim bir pantolon askısı vardı. Bu nedenle pantolon ya topuklarıma kadar inecekti ya da göbeğime kadar çekecektim. İkinci tercihin Ehvenişar olduğuna karar verdim. Böylece alt kata inerken kendime makyaj yapmamış bir palyaço gibi hissederek hayatımın en tuhaf yemeğini yemek üzere olduğunu düşündüm. Yemek birbirine karışan isimler ve suratlardan oluşan bir kargaşaydı. Çoğunu fotoğraflardan ve büyük babamın uzun zaman önce anlattıklarından şöyle böyle hatırlıyordum. Uzun masanın etrafındaki sandalyelere oturma konusunda yaygılara kaparan çocuklar ben yemek salonuna girdiğim zaman donup gözlerini bana diktiler. Yemeklerde pek fazla konuk ağırlamadıklarını anlamıştım. Masanın başında yerini almış olan bayan Prigny, bu ani sessizlikten yararlanıp beni tanıttı. Henüz onunla tanışma zevkine erişmemiş olanlar için söylüyorum. Bu Abraham'ın torunu Jacob. Kendisi buraya çok uzaktan geldi ve bizim onur konuğumuz. Umarım onu gerektiği gibi ağırlarsınız. Ardından masadaki çocukları tek tek eliyle gösterip adlarını söyledi. Ne var ki gergin anlarımda hep olduğu gibi adlarını o anda unuttum. Tanıtma faslı bitince soru yağmuru başladı. Neyse ki Bayan Peregrin bunları seri atışlı bir silah gibi karşı koyarak geçiştirdi. Jacob bizimle mi kalacak? Bu konuda bilgim yok. Ev nerede? Amerika'da işleri var. Jacob neden Victor'un pantolonunu giymiş? Artık Victor'un ona ihtiyacı yok ve Bay Portman'ınki yıkanıyor. Eyüp Amerika'da ne yapıyor? Bu sorunun ardından bir köşeden öfkeyle bizi seyretmekte olan Emma'nın yerinden kalkıp sessizce salondan çıktığını fark ettim. Onun değişkin hallerine alışkın olduğu belli olan çocuklar buna aldırış etmemişti. Bayan Pirin sertçe, Eybin ne yaptığını boşverin dedi. Ne zaman dönecek? Bunu da kısanıza takmayın. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Herkes sandalyelere üşüştü. Boş olduğunu düşünerek bir sandalyeye oturunca kasığıma bir çatının battığını hissettim. O anda Milard, "Afedersin" diye bağırdı. Neyse ki Bayan Piregül'ün onu giyinmesi için masadan uzaklaştırdı. Milard giderken arkasından, ''Sana kaç kere söyledim, kibar insanlar yemeğe çıplak gelmez.'' diye seslendi. Mutfak görevlisi olan çocuklar ellerine tepsilerle içeri girdiler. Tepsilerde gümüş kapaklarla örtülü tabaklar vardı. Çocuklar ne yemek olduğuna dair heyecanlı bir iddiaya tutuşmuştu. ''Fillington Samuru!'' diye bağırdı bir çocuk. Bir başkası, ''Tuzlanmış kedi yavrusu cadaloz ciğeri'' deyince, daha küçük olanlar övürerek tepki verdi. Fakat sonunda kapaklar kaldırılınca, ortaya krallara layık yemeklerden oluşan görsel bir şölen çıktı. Fırında nar gibi kızarmış bir kas, etrafı limon dilimleri, dereotu, ve eriyen tereyağı parçalarıyla süslenmiş koca birer somon ve monira, bir kase dolusu midye buğulaması, fırınlanmış sebzelerle dolu tabaklar, hala buharı tüten somun somun ekmekler, ilk göz gördüğüm ancak çok lezzetliğe benzeyen çeşit çeşit pelteler ve soslar, gaz lambalarının titreyen ışığı altında hepsi çok iştah açıcı görünüyordu. Bu yemeklerin rahip deliğinde mideme indirdiğim, Nereden geldiği belli olmayan yağlı yahnilerle yakından uzaktan ilgisi yoktu. Kahvaltıdan beri tek lokma yememiştim. Bu nedenle tıka basa yemeğe koyuldum. Sıra dışı çocukların sıra dışı yeme alışkanlıkları olmasına şaşırmamam gerekirdi. Gel gelelim ağzıma götürdüğüm iri lokmalar arasında masanın etrafındakilere göz atmaktan kendimi alamıyordum. Havaya kalkan kız Olive yere sabitlenmiş bir sandalyeye kemerle bağlanmıştı. Bu sayede tavana doğru yükselmesi önleniyordu. Masada oturanları böceklerin rahatsız etmesi söz konusu değildi. Çünkü midesinde arılar yaşayan Hak, bir köşedeki tek kişilik masada bir sinekliğin altında yemeğini yiyordu. Bayan Periwinkle'ın yanında oturan ve altın renkli kıvırcık kıvır saçlarıyla bebek gibi bir güzelliğe sahip olan Claire bir lokma olsun yemiyordu. Sen aç değil misin?" diye sordum ona. Hak Claire bizimle birlikte yemez diye cevap vermek için atılınca ağzından dışarı bir arı verdi. O utangaçtır. Ona ters ters bakan Claire, utangaç değilim dedi. Ya ne? Bayan Pilgrin burada kimse yeteneğinden dolayı utanmaz dedi. Bayan Densmore yalnız yemeği tercih ediyor o kadar. Öyle değil mi Bayan Densmore? Kız gözlerinin önündeki boşluğa dikmişti. Üstüne toplanan dikkatlerin dağılmasını istediği belliydi. Bir smoking ceket giymiş olan ve üstünde başka bir şey bulunmayan Milard yanımda oturuyordu. Claire'in başının arkasında ağzı var diye durumu açıkladı. Ne var dedin? Hadi göster ona dedi birisi. Sonunda masadaki herkes Claire'e bir şey yemesi için baskı yapmaya başlamıştı. Kızcağız nihayet onları susturmak için istinleni yaptı. Önüne kızın butlarından biri konmuştu. Kız sandalyede ters döndü. Ardından sırtını elleriyle sıkıca tutup başının gerisiyle tabağa doğru eğildi. Az sonra belirgin bir şapırtı duydum. Başını havaya kaldırdığında buttan büyük bir parçanın koparılmış olduğunu gördüm. Kızın altın rengi saçının altında keskin dişler vardı. O anda Bayan Piregü'nün albümünde gördüğüm Claire'in tuhaf fotoğrafını hatırladım. Fotoğrafçı yan yana iki fotoğraf koymuştu. İlkinde kızın zarif ve güzel yüzü görünüyordu. İkincisinde de kıvır kıvır saçlar başının arka tarafını kaplamıştı. Claire öne dönüp kollarını göğsünde kavuşturdu. Kendisiyle dalga geçilmesine yol açacak bir gösteriye zorlanmasından dolayı kızgındı. Çocuklar beni soru yağmuruna tutarken o hiç sesini çıkarmadan oturdu. Bayan Peregrin, dedemle ilgili birkaç soruyu daha savuşturduktan sonra Çocuklar başka konulara yöneldiler. Özellikle 21. yüzyıl yaşamına ilgi duydukları anlaşılıyordu. Horus adında ergen bir çocuk, ''Ne tür uçan otomobilleriniz var?'' diye sordu. Giydiği koyu renkli takım yüzünden bir cenaze levazı maççısının çırağını andırıyordu. ''Hiç yok.'' diye cevap verdim. ''Henüz yapılmadı.'' Bir başka çocuk olumlu bir cevap alma umuduyla, ''Ayda şehirler kurdular mı?'' diye sordu. Altmışlı yıllarda oraya bir miktar çöp ve dikile bir bayrak bıraktık ama hepsi bundan ibaret. Britanya hala dünyaya hükmediyor mu? Eh, pek sayılmaz. Hayal kırıklığına uğramış gözüküyorlardı. Bunu bir fırsat olarak gören Bayan Pregrin, Gördünüz mü çocuklar? Gelecek beklediğiniz gibi muhteşem değil dedi. Bizim eski ve güzel dünyamızın bir eksiği yok. Bu konuyu sık sık kafalarına sokmaya çalışsa da pek başarılı olamadığını hissettim. Fakat merakımı hala giderememiştim. Bu eski ve güzel şimdiki zamanda, ne kadar zamandan beri yaşıyorlardı. Bir sakıncası yoksa hepinizin kaç yaşında olduğunu öğrenebilir miyim diye sordum. Ben 83 yaşındayım dedi Horus. Olive elini heyecanla kaldırdı. Ben gelecek hafta 75,5 yaşında olacağım. Günler hiç değişmediği halde ay ve yıl hesabını nasıl şaşırmadıklarını merak etmiştim. Eno adındaki iri göz kapakları olan oğlan, ben ya 117 ya da 118 yaşındayım dedi. Oysa 13'ünden fazla göstermiyordu. Bundan önce başka bir döngüde yaşıyordum diye durumu açıkladı. Ağzından kaz yağ damlayan Milard, ben neredeyse 87'ye basacağım dedi. Konuşurken, görünmeyen çenesiyle yarısını çiğnediği koca bir et parçası sallanıp duruyordu. Bazı çocuklar gözlerini kapatıp, başlarını başka yöne çevirirken homurdandılar. Sıra bana gelmişti. Onlara 16 yaşında olduğumu söyledim. Bazı çocukların gözü fal taşı gibi açılmıştı. Olive şaşkınlıkla güldü. O kadar küçük yaşta olmam onlara garip gelmişti. Onların öylesine genç görünmesi de bana garip geliyordu. Florida'da 80 yaşında bir sürü insan tanıyordum. Oysa bu çocukların tavırları onlara hiç benzemiyordu. Burada sürdükleri sabit yaşam Birbirinden farksız bir seyir izleyen günler, bu ebedi ve ölümsüz yaz mevsimi onların sadece bedenlerini değil, duygularını da sabitlemiş gibiydi. Hepsi petarpan ve kayıp çocuklar gibi gençlikleri içinde dona kalmıştı. Dışarıda aniden bir patlama oldu. Bu akşam ikinci kez gerçekleşen bu patlama, ilkinden daha yüksek ve yakındaydı. Masadaki bütün tabak çanak zangırdamıştı. Bayan Pilgrim, Herkes acele edip yemeğini bitirsin diye bağırdığı anda yeni bir darbe bütün evi salladı. Bu kez arkamdaki duvarda duran çerçeveli resim yere düşmüştü. Nedir bu diye sordum. Yine o kahrolası Almanlar diye homurdanan Olive minik yumruğunu masaya indirdi. Huysuz bir yetişkinin taklit ettiği belliydi. Ardından uzaklarda bir yerde uçan bir böceğin vızıltısı gibi bir ses işittim. O anda neler olup bittiğini anlamıştım. 13 Eylül 1940 gecesini yaşıyorduk ve birazdan gökyüzünden düşecek bir bomba evde kocaman bir delik açacaktı. Vızıltı hava saldırısına haber veren ve sırttan yükselen sirenin sesiydi. Boğazıma sarılan panikle birlikte buradan çıkmamız lazım diye bağırdım. Bomba düşmeden önce çıkmalıyız. O bilmiyor diye kıkırdadı. Öleceğimizi zannediyor. Simokin ceketinin omzuna silken milard. ''Sadece döngü tamamlanıyor.'' dedi. ''Heyecanlanmana gerek yok.'' ''Bu her gece oluyor mu?'' Bayan Pregri'nin başını sağladı. ''Her bir gece.'' dedi. ''Buna rağmen kendimi pek güvende hissetmiyordum.'' ''Dışarı çıkıp Jacob'a gösterelim mi?'' diye sordu Hag. 20 dakika somurttuktan sonra birden coşan Clare, ''Evet çıkabilir miyiz?'' diye rica etti. ''Döngünün tamamlanması çok güzel bir olay.'' Bayan Priglin yemeklerini bitirmedikleri için itiraz etti. Fakat çocuklar öyle ısrarcıydı ki sonunda yumuşadı. Pekala ama maskelerinizi takmadan çıkmayın dedi. Sandalyelerinden fırlayan çocuklar koşarak odadan çıkarken zavallı Olive oturduğu yerde kalmıştı. Sonunda biri acıyıp dönerek onun kemerini çözdü. Çocukların arkasından duvarları ahşap kaplı girişe koştum. Hepsi bir dolaptan bir yaşı alıp dışarı fırlıyordu. Bayan Priglin bu cisimlerden birini bana verince ilinde evirip çevirerek inceledim. Siyah lastikten yapılma, sarkmış bir yüzü andıran cismin şok yüzünden donmuş gözleri andıran camdan büyük delikleri vardı. Hortumu andıran burun kısmı üstünde delikler olan bir kutuya giriyordu. ''Hadi sen de tak şunu'' dedi Bayan Prygrin. O anda elindekinin bir gaz maskesi olduğunu fark ettim. Maskeyi yüzüme geçirip kadınla birlikte bahçeye çıktım. Çocuklar kareleri olmayan bir tahtanın üstüne dağılmış, satranç taşlarını andırıyordu. Yukarıya dönüp maskelerin ardına kim oldukları belli değildi. Göğe yükselen kara duman bulutlarını seyrediyorlardı. Belirsiz bir uzaklıkta ağaçların tepesi yanıyordu. Her yönden savaş uçaklarının ulusu duyuluyordu. Arada bir boğuk bir patlama sesi yükseliyor, o anda göğsü ikinci bir kalp atıyormuş gibi çarpıyordu. Ardından... Birisi tam önümde bir fırının kapağını açıp kapatıyormuş gibi kavurucu bir sıcak dalgası yayılıyordu. Ben her sarsıntıda ürkerek eğilirken çocuklar pek korkmuşa benzemiyordu. Aksine sözleri bombaların düşme ritmiyle son derece uyumlu bir şarkı söylüyorlardı. Kaç, tavşan kaç? Kaç, tavşan kaç? Çiftçi tüfeğini atıyor, bam bam bam! Yemesin tavşan yahnisi, öyleyse... Kaç, tavşan kaç. Kaç, tavşan kaç. Tam şarkı sona erdiği anda, parlak izli mermiler gökyüzünü aydınlattı. Çocuklar bir havai fişek gösterisini sereder gibi alkışlarken, parlak ve uzun ışık izleri maskelerine yansıyordu. Bu gece saldırısı yaşamlarının öyle sıradan bir parçası haline gelmişti ki, bunu dehşet verici bir olay olarak düşünemiyorlardı. Hatta Bayan Piregü'nün albümünde gördüğüm fotoğrafın altında, Güzel gösterimiz yazıyordu. Ben de bu marazi biçimiyle öyle olduğunu umdum. Havada uçuşan o metal parçaları bulutlarda delik açmış gibi yağmur çiselemeye başlamıştı. Sarsıntıların sıklığı da azalmıştı. Taarruz sona ermişe benziyordu. Çocuklar bahçeden ayrılmaya başlayınca içeri döneceğimizi sanmıştım. Oysa ön kapıdan geçip bahçenin bir başka köşesine doğru gidiyorlardı. Maskeli iki çocuğa Nereye gidiyoruz diye sordum. Bana cevap vermeseler de, yüzümdeki endişeyi fark etmiş olsalar gerek, ellerimden usulca tutup diğerlerinin yanına götürdüler. Evin etrafından dolaşıp arka köşeye gittik. Herkes budanmış dev bir heykelin yanında toplanmıştı. Fakat bu heykel mitolojik bir yaratığa ait olmayıp, otların üstünde uzanmış dinlenen bir adamı tasvir ediyordu. Adam bir dirseğini yere dayamış, diğer kolunu gökyüzüne uzatmıştı. Ancak bir süre geçtikten sonra bunun Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki ünlü Adem freskinin yapraklardan yapılmış bir taklidi olduğunu fark edebildim. Çıldan yapılmış olduğu düşünüldüğünde gerçekten göz alıcıydı. Göz yerine iki tane çiçek açmış gardeneye barındıran surata bakınca Adem'in durgun yüz ifadesini kolayca zihninde canlandırmak mümkündü. Dağınık saçlı kızın yakında durduğunu gördüm. Üstündeki çiçek desenli basmadan elbise o kadar çok yamanmıştı ki artık yorgana benziyordu. Yanına sokulup Adem'i göstererek ''Bunu sen mi yaptın?'' dedim. Başını salladı. ''Nasıl?'' Yere eğilip avucunu otların biraz üstüne tuttu. Birkaç saniye sonra elinin şeklini taşıyan bir kısım çimen kıpırdanıp gerilmeye başladı. Sonunda avucuna değecek kadar uzamışlardı. ''Bu çılgınca bir şey.'' dedim. Açıkçası düşüncelerimi tam olarak ifade edememiştim. Birisi beni susturdu. Bütün çocuklar sessizce başlarını yukarı kaldırmış, gökyüzünün belli bir yerine bakıyorlardı. Başımı kaldırıp o yöne baktığımda, duman bulutlarından başka bir şey göremedim. Yangınların yarattığı titreşen turuncu ışıklar bulutları vuruyordu. Derken tek bir uçağın motorunun diğerlerinden farklı bir yönde homurdandığını duydum. Ses yakından geliyor ve gittikçe yaklaşıyordu. Bütün benliğimi bir panik dalgası kaplamıştı. İşte tam bu gece öldürüldüler. Sadece bu gece değil, tam bu anda. Bu çocuklar her akşam ölüp, döngü tarafından yeniden diriltiliyorlar mıydı? Bir tür fos intihar kültü gibi parçalanmaya mahkum edilip, ardından sonsuzluğa dek parçaları yeniden bir araya mı götürülüyordu? Bulutları yaran küçük gri bir cisim hızla üstümüze doğru geliyordu. Bir kaya bu diye düşündüm. Oysa kayalar düşerken ıslık sesi çıkarmazdı. Kaç, tavşan kaç. Kaçmasına kaçacaktım da hiç vakit yoktu. Bütün yapabildiğim çığlık atıp siperi girmek için yere atlamaktan ibaretti. Gel gelelim ortada siper yoktu. O yüzden otların üstüne atlayıp sanki bedenimi koruyacakmış gibi ellerimi başımın üstüne koydum. Dişlerimi sıkıp gözlerimi yumdum ve nefesimi tuttum. Ne var ki beklediğim sağır patlamanın yerine her şey tamamen ve derin bir sessizlik içine gömülmüştü. Birdenbire ortalıkta ne homurdanan motorlar, ne ıslık çalan bombalar, ne uzaklardan duyulan silah sesleri kalmıştı. Sanki biri bütün dünyayı sessizliğe boğmuştu. Yoksa ölmüş müydüm? Gözlerimi açıp yavaşça arkama baktım. Rüzgarla sallanmakta olan ağaç dalları boşlukta donup kalmıştı. Gökyüzü hareketsiz alevlerin bir duman bulutunu yaladığı bir fotoğrafı andırıyordu. Yağmur damlaları gözlerimin önünde asılı duruyordu. Çocukların oluşturduğu halkanın ortasında ise sırlarla dolu bir rütel nesnesi gibi havada asılı kalan bir bomba vardı. Aşağı doğru eğilmiş ucu, Adem'in gökyüzüne uzanan parmağının üstüne dengedeymiş gibi duruyordu. Derken seyretmekte olduğunuz bir film projeksiyon makinesinde yanmışçasına, çok parlak beyazlıkta sıcak bir dalga ortaya çıkıp her şeyi yuttu. Tekrar duymaya başladığımda işittiğim ilk ses kahkahalardı. Ardından beyazlık giderek ortadan kalkınca hepimizin az önce olduğu gibi Adem'in etrafında bulunduğunu gördüm. Yalnız artık ortada bomba yoktu. Gece yine sessizliğe bürünmüştü. Ve tek ışık kaynağı bulutsuz gökyüzünde parlayan dolunaydı. Tepemde beliren Bayan Piregül'ün bana elini uzattı. Kadının elini tutup afallamış bir vaziyette sendeleyerek ayağa kalktım. Lütfen özürümü kabul et. Senin daha iyi hazırlamalıydım. Buna rağmen gülmesini zor bastırdığı belliydi. Maskelerini çıkaran çocuklar da gülüyordu. Sarhoş olduğumdan kesinlikle emindim. Sersemlemiş ve keyifsiz bir haldeydim. Bayan Priglin'e ''Gece oldu. Artık eve gitsem iyi olur.'' dedim. ''Yoksa babam merak eder.'' Ardından çabucak ekledim. Şimdi eve gidebilirim değil mi? Tabii gidebilirsin deyip yüksek sesle bana höyüye kadar eşlik edecek bir gönüllü istediğini söyledi. Emma'nın öne çıktığını görünce çok şaşırdım. Bayan Pilgrim bu durumdan hoşnut görünüyordu. Müdüreye ondan emin misiniz diye fısıldadım. Daha birkaç saat önce kırtlağımı kesmeye hazırdı. Bayan Bulum çabuk öfkelenen biri olabilir ama... En güvendiğim çocuklarımdan biridir. Hem sanırım meraklı kulaklardan uzakta konuşacağınız şeyler olabilir. Beş dakika sonra ikimiz yola koyulmuştuk. Ancak bu kez ellerim bağlı değildi. Ayrıca sırtıma bir bıçak dayanmamıştı. Birkaç küçük çocuk bahçenin bitimine kadar bizi takip etti. Yarın gelip gelmeyeceğimi merak ediyorlardı. Üstü kapalı vaatlerde bulunsam da bırakın ertesi günü şu anda neler olup bittiğini anlamakta bile güçlük çekiyordum. Birlikte karanlık ormana girdik. Ev ardımızda gözden kaybolunca Emma bir avcunu havaya doğru çevirip bileğine bir fiske vurdu. O anda parmaklarının hemen üstünde küçük bir ateş topu belirdi. Tepsi taşıyan bir garson gibi elini havaya uzatarak yolu aydınlattı. Yürüdükçe gölgelerimiz ağaçlara vuruyordu. Gittikçe daha ürkütücü bir hal alan sessizliği bozmak için sana bunun ne kadar müthiş olduğunu söylemiş miydim dedim. Hiç de müthiş değil deyip Alevi yaklaştırınca yükselen sıcaklığı yüzümde hissettim. İrkilerek birkaç adım geri gittim. Onu demek istemedim. Yani bunu yapabilmem müthiş. Sertçe, doğru düzgün konuşursan ne demek istediğini anlayabilirim dedi vardığından durdu. Belli bir mesafede durmuş birbirimize bakıyorduk. Benden korkmana gerek yok dedi. Ya öyle mi? Benim şeytani bir yaratık olmadığımı düşündüğün de malum. Hem bunun beni yalnız yakalayıp öldürmek için bir oyun olmadığını nereden bileyim? Aptallık etme. Tanımadığın bir yabancı olarak ansızın çıkıp geldin. Sonra deli gibi benim peşime düştün. Ne düşünecektim yani? Güzel anladım diye konuşsam da aslında öyle demek istememiştim. Gözlerini yere devirip çizmesinin ucuyla... Toprakta küçük bir delik koymaya başladı. Bir süre sonra elindeki alevin rengi turuncudan soğuk bir laciverde dönmüştü. Söylediğim doğru değildi. Seni tanımıştım. Başını kaldırıp bana baktı. Ona çok benziyorsun. Bazen başkaları da söyler bunu. Daha önce söylediğim o berbat laflar için özür dilerim. Sana inanmak istemedim. Yani söylediğin kişi olduğuna. Bunun ne demek olduğunu biliyordum. Anlıyorum. Büyümeye başladığımda hepinizi tanımayı çok istemiştim. Sonunda bu da oldu. Başımı iki yana sağladım. Böyle bir olay yüzünden olmasından dolayı üzgünüm. Derken kız hızla bana koşup kollarını boynuma doladı. Alev bana dokunmasından hemen önce sönmüştü. Alevi taşıyan eli sıcaktı. Bu genç kız görünümlü yaşlı kadınla, daha doğrusu benim yaşımdaki haliyle büyük babama aşık olan bu güzel kızla bir süre karanlıkta öylece kaldık. Benim de ona sarılmaktan başka yapabileceğim bir şey yoktu. O yüzden ben de öyle yaptım. Bir süre sonra galiba ikimiz de başlamıştık. Karanlıkta derin bir nefes aldığını duydum. Kız artık toparlanmıştı. Elindeki Alev tekrar belirdi. Bunun için özür dilerim diye konuştu. Ben pek... Üzülme. Yola devam etmeliyiz. Öyleyse düşünme. Huzurlu bir sessizlik içinde ormanda yürüdük. Bataklığa geldiğimiz zaman Emma, sadece benim bastığım yerlere bas dedi. Onun ayak izlerinin bulunduğu yerlere basarak yürüdüm. Emma'nın elindeki alevi desteklermiş gibi, uzaktaki yeşil yığınların içinden parlak bataklık gazları yükseliyordu. Höyüye gelince eğilerek içeri girdik. Tek sıra halinde sürünerek, İçerideki boşluğa kadar gidip tekrar dışarı çıktığımızda her taraf sisle kaplanmıştı. Emma patikaya ulaşana kadar önden gitti. Yola geldiğimizde parmaklarını elime geçirip sıktı. Bir süre konuşmadan durduk. Ardından dönüp gitti. Sis onu öyle çabuk yutmuştu ki bir an gerçekten orada olup olmadığını düşünmekten kendimi alamadım. Kasabaya dönerken neredeyse sokakların at arabalarıyla dolu olmasını bekliyordum. Oysa beni uğruldayan jeneratörler ve pencerelerin ardında parlayan TV ekranları karşıladı. Buna eve dönmek denebilirse eve dönmüştüm. Her zamanki gibi vardı duran Kev beni görünce kadeh kaldırdı. Babta oturan adamların hiçbiri beni linç etmeye kalkışmadı. Her şey yerli yerinde duruyordu. Üst kata çıktığımda babam küçük masaya koyduğu laptopun karşısında uyukluyordu. Kapıyı kapatınca sıçrayarak uyandı. Oh, hey, geç kaldın. Yani geç kaldın mı? Saat kaç? Bilmiyorum. Herhalde daha dokuz olmadı. Jeneratörler henüz çalışıyor. Birinip gözlerini olmuşturdu. Bugün ne yaptın? Yemeğe gelirsin diye ummuştum. Eski evi biraz daha araştırdım. İşe yarar bir şey buldun mu? Eh, pek sayılmaz diye cevap verirken daha uygun bir hikaye uydurmam gerektiğini düşündüm. Bana garip gözlerle baktı. Nereden buldun onları? Neleri? Üstündeki giysileri. Üstüme bakınca tüvit pantolonunu ve askıyı tamamen unuttuğumu fark ettim. Daha uygun bir cevap düşünecek vaktim olmadığından, evde buldum bunları. Hoş değiller mi diye verdim. Babam yüzünü ekşitti. Ortalıkta bulduğun elbiseleri mi giydin? Jack, bu hiç sağlıklı değil. Pantolonunla montuna ne oldu? Konuyu değiştirmem gerekiyordu. Çok kirlenmişlerdi. Bu yüzden... Ee, bilgisayar ekranında açık duran dosyayı yeni fark etmiş gibi işaret ettim. Vay! Senin kitap mı bu? Nasıl gidiyor? Bilgisayarın kapağını hızla kapattı. Şu anda konu benim kitabım değil. Önemli olan burada geçirdiğimiz vakti senin tedavi edecek şekilde kullanmak. O eski evde bütün gün tek başına dolanmanın, Gerçekten Doktor Gollman'ın aklından geçen bir yöntem olduğundan emin değilim. Bu yolculuğa izin verdiğinde herhalde bunu düşünmüyordu. Vay galiba rekor kırdın. Ne rekoru? Psikiyatırımdan uzun süre bahsetmeme rekoru. Kolumda olmayan bir saate bakıyormuş gibi yaptım. Dört gün, beş saat, yirmi altı dakika. İçimi çektim. Gayet uzun sürdü damın sana çok yardımı dokundu. Onu bulmasaydık şu anda ne halde olurdun kim bilir. Haklısın baba. Doktor Golun bana yardım etti. Fakat bu yaşamanın her anını kontrol etmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Demek istiyorum ki annemle birlikte üstüne golun ne yapardı yazan bir bilezik alabilirdiniz. Böylece bir şey yapmadan önce hep kendi kendime sorardım. Tuvalete giderken bile sorardım. Doktor Golun nasıl sıçmamı isterdi? ''Acaba yan tarafa mı yapsam? Yoksa dost doğru ortaya mı bıraksam? Psikolojik açıdan en faydalı sıçma şekli nasıl olur acaba?'' Babam birkaç saniye sustuktan sonra çok kısık ve ağır bir ses tonuyla konuştu. Ertesi gün istesem de istemesem de onunla birlikte kuşları izleyeceğimi söyledi. Büyük bir hata yaptığını söylediğim zaman kalkıp atkıltı indi. Ben içtiğini falan düşünüp üstümdeki soğutarı kıyafeti çıkarmaya gittim. Birkaç dakika sonra odamın kapısını vurdu ve telefonda birinin benimle konuşmak istediğini söyledi. Telefondaki kişinin annem olduğunu düşünerek dişlerimi sıkıp onun ardından babanın köşesindeki telefon kulübesine gittim. Babam ahizeyi bana uzatıp bir masaya oturdu. Kulübenin kapısını kapadım. Alo? Bir adam az önce babanla konuştum. Sesi biraz bozuk geliyordu diye konuştu. Konuşan doktor goğlandı. Babamın da senin de diye saydırmayı düşündüm ama durumun hassas olduğunun farkındaydım. Şimdi golünü testlersem bu seyahatin sonu olurdu. Sıradışı çocuklarla ilgili öğrenmem gereken bir sürü konu varken buradan ayrılamazdım. O yüzden uyumlu davranıp şimdiye kadar başımdan geçenleri tabii zaman döngüsü içinde yaşayan çocuklar kısmı hariç anlattım. Adayla veya dedemle ilgili özel bir husus olmadığı fikrinin Aklıma yatmaya başladığı kanısını yaratmaya çalıştım. Sanki telefonda minik bir seans yapar gibiydik. Doktor, umarım bana duymak istediklerimi söylemiyorsundur dedi. Bu sözler onun beylik cümlesi haline gelmişti. Belki oraya gelip seni kontrol etsem iyi olur. Küçük bir tatil yapmış olurum. Sence nasıl fikir bu? Umarım şaka yapıyorsunuz diye dua ettim. Ben iyiyim gerçekten diye cevap verdim. Rahat ol Jacob, şaka yapıyordum yahu. Hoş, biraz ofisten uzaklaşsam güzel olurdu ya. Ve gerçekten sana inanıyorum. Sesin iyi geliyor. Nitekim biraz önce babana, yapabileceği en iyi şeyin sana biraz nefes aldırması ve işleri kendi başına halletmene izin vermesi olduğunu söyledim. Gerçekten mi? Hem annen baban, hem ben, senin üstüne fazla düştük. Bu belli bir noktadan sonra ters etki yapar. Şey. Bunu duyduğuma gerçekten sevindim. Bir şeyler söyledi ama telefon hattında çok gürültü olduğundan ne dediğini anlayamadım. Sizi çok zor duyuyorum. Alışveriş merkezinde gibi bir yerde misiniz? Havaalanındayım. Kız kardeşimi karşılıyorum. Neyse, tatilin tadını çıkarmanı söylemiştim. Araştırmanı yap. Olaylara fazla kafanı takma. Yakında görüşürüz tamam mı? Tekrar teşekkürler Doktor G. Telefonu kapatırken onun hakkında yanlış düşündüğüm için kendime kızdım. İkinci kez ve ters düşerek bana arka çıkmıştı. Babam bir masaya oturmuş bira içiyordu. Yukarı çıkmadan önce yanına gittim. Yarın hakkında. Galiba istediğini yapman iyi olacak. Emin misin? Asık suratlı omuzunu sikti. Doktorun talimatı. Yemeğe gelirim. Söz. Başını sallamakla itindi. Onu barda bırakıp yatmaya çıktım. Uykuya dalmadan önce aklıma sıradışı çocuklar ve Bayan Piregül'ün beni tanıştırdıktan sonra sordukları ilk soru geldi. Jacob bizimle mi kalacak? O zaman kalmayacağım tabii diye düşünmüştüm. Fakat neden olmasındı? Eve hiç dönmesem ne kaçırmış olurdum? Mağara gibi soğuk evimi, kötü anılarla dolu arkadaşsız kasabamı, benim için planlanan son derece sıkıcı yaşamı gözümde canlandırdım. O an bunları red etmenin bir kez bile aklıma gelmediğini fark ettim.